Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bugün Allah'ın Musa'yı ve kavmini kurtarıp Firavunu ve kavmini suda boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de bu nedenle oruç tutuyoruz. Peygamberimiz Aşura gününü oruçlu geçirmemizi emretmiş. Ancak sadece Aşura gününü değil, bir önceki günle ya da bir sonraki günle birlikte tutmalıymışız. Yani Muharrem'in dokuzuyla onunu ya da onuyla onbirini oruçlu geçireceğiz, öyle mi? Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun? Allah Resulü Hazreti Bilal'e şu cevabı verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bana kızmadı. Sıkı sıkı teminlemişti halbuki. Keşke hemen dediklerini yapsaydım. Onu sinirlendirecek şeyler yapsam da beni hiç azarlamıyor. Onu çok seviyorum. Oğlum ne yaptın da bu kadar yoruldun? Resulullah'ın bir işini yaptım anne. Öyle mi? Neymiş o iş? Söyleyemem. Bu bir sır. Aa, bu bir sırsa söylememekte çok haklısın Enesciğim. Sakın ola Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme olur mu evladım? Tabii ki söylemem. Onun sırları benimle güvende. 39. bölüm. Medine'de serin bir sabah vaktiydi. Müslümanlar Resulullah'ın arkasında sıkıca saf tutmuş namazlarını eda etmişlerdi. Peygamberimiz arkadaşlarını tek tek sorar, cemaate gelemeyenlerin bir sıkıntısı olup olmadığını araştırırdı. Yine öyle yapmış, göremedikleriyle ilgili bilgi almıştı. Sonra gözü yokluktan dolayı, üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri olmayan, suffe ashabına takıldı. Çoğunun sahip olduğu bir parça bez, ancak belden aşağılarını örtmeye yarıyordu. Peygamberimiz ashabına şöyle dedi, Ey Müslümanlar! Yarım hurma ile bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Asabı ı Kiram Resulullah'ın ne demek istediğini anlamıştı. O gün pek çok kişi bulabildiği ne varsa sadaka olarak getirdi. İhtiyaç sahibi olanlar sadece Suffe ashabı değildi. Dolayısıyla peygamberimiz dostlarını sık sık sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir başka gün güneşin doğduğu her gün İnsanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir dediğinde Müslümanlar şaşkınlık içinde şöyle dediler. Ya Resulallah buna gücümüz yeter mi? <gülüyor> Her eklememiz için nasıl sadaka verebiliriz ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz bu sorumluluğu kaldıramayacaklarını düşünen asabını şöyle rahatlattı. İki kişinin arasını düzeltmen sadakadır. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına binmesine yardımcı olman, veya eşyasını ona yüklemen sadakadır Güzel sözle sadakadır Namaza giderken attığın her adım sadakadır Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırman sadakadır Kendini doyurmak için harcadığın senin için sadakadır Çocuğuna yedirdiğin şey senin için sadakadır Eşine yedirdiğin şey senin için sadakadır Hizmetçine yedirdiğin yemek senin için sadakadır Peygamberimizin sadaka olarak tarif ettiği bu davranışlar sosyal dayanışmanın temelini oluşturuyordu. İyi niyetle yapılan her şeyin Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu öğrenen Müslümanlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarışıyor ve birbirlerini buna teşvik ediyorlardı. Resulullah'ın en iyi dinleyicilerinden biri Hazreti Enes'ti. Enes büyük bir muhabbetle Peygamberimizi izler ve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 Buradan çarşıya kadar anlaştık mı? Kim daha çok selam verir ve selam alırsa kazanır. Gülümsemeyi de unutma. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> İslamiyet günden güne yayılıyor. İnsanlar kabileler halinde ya da bireysel olarak peygamberimize iman ediyorlardı. Kabul ettikleri dinin kuralları açıktı. Haramlar ve helaller belliydi. Pek çok kişinin geçmişinde yaşadıkları vicdanlarını rahatsız ediyor. Bunların affedilip affedilmeyeceğini merak ediyorlardı. Ne oldu kardeşim? Düşünceli görüyorum seni. Dalmış gitmişim. Sağ ol, bir şeyim yok. Neye dalmıştın peki? İslam'dan önceki hayatımı düşünüyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi. Nasıl insanlarmışız biz? Onca günahın arasında doğruyu hiç mi görememişiz? Peygamberimiz... Tevbe ile bütün günahların silineceğini söyler. Benim kadar günahkar olsa da mı? Kimin ne kadar günahkar olduğunu Allah bilir. Ümitsiz olma. Ayeti kerimede Allah rahmetimden ancak kafirler ümit keser der. Öyle mi? Bunca şeyi yapmama rağmen geç kalmadın mı yani? Hayır. Tabii ki geç kalmadın. Resulullah ölüm gelip çatana kadar tevbe kapısı açıktır der. Sen pişmanlığını arz ettiğinde... Af dilediğinde Allah bunu kabul eder. Kötülüklerini iyiliğe çevirir. İnşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak isterim. Günahların kirinden arınmış olarak. Peki özellikle dua edebileceğim bir zaman var mı? Özel bir zamanı bekleme. Hele de istihvari geciktirme. Her an Allah'a dua edebilirsin. Ama özel bir zaman soruyorsan, geçen gün duyduğum şeyi söyleyeyim sana. Peygamberimiz şöyle diyordu Yüce Rabbimiz her gece gecenin son üçte birinde dünya semasına rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu ona dilediğini vereyim? Benden mağfiret isteyen yok mu ki onu bağışlayayım? Ne güzel bir müjde bu Hem de nasıl Bir de yine peygamberimizden öğrendiğim bir dua var onu da öğreteyim mi sana? İster misin? İstemez miyim? Allah'ım benim Rabbim sensin Senden başka ilah yok Beni sen yarattın Ve ben senin kulunum Ben gücüm yettiğince Sana verdiğim söz üzereyim Ve senin vaadine de güveniyorum Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım Bana olan nimetini itiraf ediyorum Günahlarımı da itiraf ediyorum Günahlarımı bağışla çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Allah senden razı olsun. Benim gönlüme su serptin. Allah da seni mükafatlandırsın. Amin kardeşim. Hepimize güzellikler versin. Namaz vakti yaklaştı. Gel mescide gidelim. Resulullah'la namazı da kıldığın zaman gönlün iyice ferahlar. Tamam hadi gidelim. Bir gece peygamberimiz Hazreti Ömer'le birlikte Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmiş, orada bazı meseleleri konuştuktan sonra da arkadaşlarıyla birlikte mescide gelmişti. Mescide geldiklerinde Abdullah bin Mesud'un Kur'an okuduğunu gördüler. Peygamberimiz onu dikkatle dinlemeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim İkara Ey Allah'ın Resulü, gece namazını kılabilir miyim? Peygamberimiz okunan Kur'anı dinlemek istediğini ifade etmek için Hazreti Ömer'in kolunu tutarak sus dedi. علم الإنسان ما Abdullah kıraatini bitirince, şimdi istediğini sor dedi. Abdullah bin Mesud, kendisini dinleyenlerin arasında Rasulullah'ın olduğunu görünce hem şaşırdı hem de utandı. Peygamberimiz arkadaşlarına. Kur'an'ı indiği andaki tazeliğiyle okumak isteyen Abdullah'ın okuduğu gibi okusun diyerek ona iltifat etti. Sonra da kendisine Kur'an okumasını istedi. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olduğu halde ben sana nasıl Kur'an okuyabilirim? Peygamberimiz, ben Kur'an'ı başkalarından dinlemekten de hoşlanırım dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud Nisa suresini okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman Bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiği zaman Peygamberimiz bu kadarın yeterli olduğunu söyledi Abdullah, Resulullah'ın yüzüne baktığında onun gözlerinden yaşlar akıyordu Müslümanların şiddetli açlık ve yoklukla mücadele ettiği zamanlardı. Birkaç gün boyunca midelerine bir lokma girmediği olurdu. Yine böyle bir zamanda Sufen'in gençlerinden Ebu Hureyre yiyecek bulma ümidiyle dışarı çıkmıştı. Peygamberimiz onun durumunu fark etmiş ve onu alıp evine götürmüştü. Resulullah'ın evinde de kaç gündür yemek pişmiyor. Bizim halimize dayanamıyor ama... Kendisinin durumu da farklı değil. Keşke açlığımı fark etmeseydi de onu zahmete sokmasaydım. Görüyor musun işte Resulullah'ın evinde de bir bardak sütten başka bir şey yok. Şimdi onu bana verirse kendisi ne içecek? Peygamberimiz Ebu Hureyre git Suffe'deki arkadaşlarını çağır dedi. Emredersiniz ya Resulallah. Bir kap süt hangimize yeter ki? Ben Resulullah onu bana verirse kendine içecek diye düşünürken o suffenin tamamını çağırmamı istedi. Nereden baksan 80 kişi var. Allah Allah. Ebu Hureyre peygamberimizin dediği gibi tüm arkadaşlarını davet etti. Hepsi bir araya geldiler. Peygamberimiz besmele çekerek kabı Ebu Hureyre'ye verdi ve herkes sırayla içsin dedi. Al Allah'ım sen ne <gülüyor> kadar büyüksün İçiliyor içiliyor bitmiyor Kaçıncı kişi içti hala bitmiyor Ya Resulallah herkes doyana kadar içti Buyurun bu da kalanı Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsedi ve Ebu Hureyre süt içmeyen ikimiz kaldık otur sen de iç dedi. <gülüyor> İçtim elhamdülillah Resulullah kendisine ''Biraz daha iç.'' dedi. ''İçtim ya Resulallah.'' Peygamberimiz ''Biraz daha iç.'' dedi. ''Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı ya Resulallah.'' Bunun üzerine Resulullah Allah'a hamd edip besmene çekerek kalan sütü içti. Ebu Hureyre de Suffe ehli de hayretler içindeydi. Suffe asabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Musab bin Umeyr'in Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için geldiği zamanlarda, ilk Müslüman olanlardan biri Üseyd bin Hudayr idi. Peygamberimizi çok sever, onunla birlikte bulunduğu anların hiç sona ermemesini isterdi. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuduğunda, Adına doyum olmazdı. Bir gece evinin bahçesinde Kur'an okumaya başladı. Bir tarafında uyuya kalan oğlu Yahya, diğer yanında da az önce bağladığı atı vardı. Euzubillahimineşşeytanirracim, <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazî enzela alâ abdihil kitâbe velem yej'allâhu ivacâb. Bu hayvan neden böyle huysuzlandı? Bir şey mi gördü acaba? <Gülüyor> Neyse, sakinleşti. Bismillahirrahmanirrahîm. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ أَبَدًا Allah Allah! Ne oluyor sana? Sakin Etrafta da bir şey yok ki. Neden ürküyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Alhamdülillah, الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 İçeri girelim. Sabah olunca olan biteni Allah Rasulüne sormalıyım. Üseit sabah namazından sonra Peygamberimize bir gece önceki hadiseyi anlattı. Gördüğüm beyaz gölge tabakası, Kur'an okumayı bırakınca içindeki parıldayan şeylerle birlikte semaya doğru çekilip gitti. Nihayet onu göremez oldum. Peygamberimiz onlar neydi biliyor musun?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 Hz. Üseyd iki şeye doyamadığını söylerdi. Bunlardan birincisi Kur'an okumak, ikincisi de Resulullah'ın huzurunda bulunmaktı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.